1078, numaralı konu, Sevdetül Yemaniye'nin, Dekkal çıktı, denildiğinde çok korkması, evet, Hafsa validemiz bir gün evine gelen Sevdetül Yemaniye adlı kadına, ey sevde, tek gözlü kişi, Dekkal, çıktı, dedi, bunun üzerine kadın korkusundan titremeye başladı ve, ben şimdi nereye saklanacağım, diye sordu, Hafsa da hurma dalları ile yaprakları konulan toz toprak içerisinde ve örümcek ağlarıyla dolu bir odayı işaretle, işte oraya saklanabilirsin, dedi, Hazreti peygamber oraya geldiklerinde Hafsa validemizin gülmekte olduğunu görerek ona ne olduğunu sordular. O da sevdenin girdiği odayı gösterdi. Hazreti peygamber odanın kapısını açtıklarında içeride korkudan titremekte olan sevdeyi gördüler. Ey sevde, ne oldu sana, niçin buraya saklandın, diye sorunca o, ey Allah'ın rasulü, tek gözlü, dekka, çıkmış, dedi. Hazreti peygamberse iki kere, çıkmamıştır, fakat kesinlikle çıkacaktır, buyurdular ve sonra da sevdeyi oradan çıkarıp üzerine önündeki toz ve örümcek ağlarını temizlediler.